Hastalıklar Cenabı Hakkın evet. bir takdiri mi yoksa bizim kendi kendimize bulduğumuz bulaştığımız şeyler mi dedi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii şimdi e, Cenabı Hakkın takdirinin dışına hiçbir şey çıkmaz ki aynatta. Evet. Yani insanın başına gelen her türlü hastalık, yani attığı her adım, düşen her yaprak. Bir yaprak havada düşerken hangi kavisleri çizerse çilsin, gökyüzünden düşen her bir damla Cenab-ı Hakk'ın takdiri dahilinde meydana gelir. Dolayısıyla kaderdir, Allah'ın takdiridir. Ancak bazen insan bir takım günahları sebebiyle de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu tertemiz etmek için dünyada, yani evet. ahirete günahsız gitmesini temin etmek için, Bazen kefaret olsun diye, günahlarının silinmesine sebep olsun diye hastalıklar verebilir. Nitekim bu konuda şey, pek çok hadisi şerif var. Bir tanesinde diyor ki Hz. Peygamber اَشَدُّ النَّاسِ بَلَا اَنَا الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ Yani insanların musibet bakımından en çok musibete uğrayan kişileri peygamberlerdir. Daha sonra velilerdir. Sonra kendi mertebelerine göre alimler vesairedir. يُبْتَلَ الرَّجُلُ ala قَدْرِ دِينِ Kişi ne kadar dindarsa, dininde ne kadar selabeti, metaneti, gücü, kuvveti fazlaysa ona göre imtihanı söz konusu olabilir. Yani demek ki bazen başımıza gelen musibetler, başımıza gelen hastalıklar kimi zaman günahlarımıza kefaret olsun diye olabileceği gibi kimi zaman da insanın makamının yükselmesi için de olabilir. Yani her bir musibet geldiğinde başımıza veya evlatlarımıza, Muhtemelen ben bir hata işledim, muhtemelen ben bir günah işledim ki Cenab-ı Hak bana evlatlarıma bu hastalığı verdi diye düşünmemek lazım. Yani öyle hastalıklar vardır veya öyle günahlar vardır veya öyle makamlar vardır ki insan namazıyla, orucuyla, zikriyle o makamları elde edemez. Ama bazen Cenab-ı Hak ona bir musibet verir, o insan sabır gösterir. Sabrı in de sadmetil ule. Ama ilk anda sabır gösterir. Musibet gelir gelmez, inna lillah ve innaley raju'un der. <gülüyor> O zaman öyle mükafatlar kazanır ki Cenab-ı Hak o mükafatlarla ona çok büyük makamlar verir. Ama bazen de insan bir hatası söz konusu olduğunda Cenab-ı Hak keffaret olsun diye, onun günahı silinsin diye ona bir musibet verebilir. Müslüman şunu da unutmamalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Sahih bir hadis. Diyor ki Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam مَا <gülüyor> أَصَابَ مُسْلِمًا مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا مَحْمَسَتِنْ وَلَا شَوْكَةٍ مُشَاكْوَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِيَ خَطَاءَهُ Bir Müslümanın başına gelen hastalık, sıkıntı, bakın sıkıntı da bunun içerisinde dahil, üzüntü, hatta ayağına batan bir diken bile Cenab-ı Hak bütün bunlar sebebiyle onun günahlarını kefaret eder, onun günahlarını siler. Dolayısıyla meseleyi böyle değerlendirmek lazım. Bir dostumuzun, arkadaşımızın başına bir musibet geldiğinde de şöyle bir düşünce hasıl olmamalı bizde. Mutlaka bir hata işledi ki, bir günah işledi ki bak Cenab-ı Hak ondan çıkartıyor. Böyle bir itikat, inançta böyle bir zan da bizde oluşmamalı. Elhamdülillah.